حَوْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حَوْنَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون صدق الله العظيم ve bellanâ Resûluhun Nebiyyül Hâşimîdül Kerîmü Ya İlahel Alemin Her hâlıkarda tevfikat-ı sübhaniyyeni bizlere yâr eyle Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle beraber eyleme Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi yâb eyle Amin Bu Hormat-i seyyid Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Müslümanlar, geçen hafta daha önce arz ettiğim mevzulara kısa birer bakış yaptıktan sonra İslam adına terk ettiğimiz şeylerin bize kaybettirdiği hususlar diye bir meseleyi ele alıp size takdim edeceğimi söz vermiştim. Ve birkaç hususu da evvelki hafta arz ettim. Ondan sonra inşaallah Teala iman erkanını ele alarak onu arz etmeyi düşünüyorum. Allah'a, peygamberlere, meleklere, haşre öldükten sonra dirilmeye demek ve sonra kadere iman mevzunu arz edeceğim. Bir evvelki hafta başlayıp bu hafta üzerine basıp geçmek suretiyle dokunacağımız hususları tekrar arz edeyim. İslam adına terk ettiğimiz şeyler ve terk ettiğimiz şeylerle kaybettiğimiz şeyler. İnsanlık İslamiyet'ten uzak kaldığı, İslam'a gereken alakayı göstermediği için insanlık adına büyük bir cinayet işledi. Müslümanlar, Müslümanlığa gereken alakayı göstermedikleri için hem Müslümanlık dünyası adına, hem insanlık dünyası adına büyük bir cinayet işlediler. Aileleri dejenere olmuş, evlatları şirazeden çıkmış, baştan çıkmış aileler, İslam'dan ve Kur'an'dan ellerini gevşetmekle, İslam ve Kur'an adına büyük şey işlediler. Ve acı acı bunun cezasını çekiyorlar. Eğer hala kalplerinde sönmemiş bir vicdan o vicdana müstenit bir imanları varsa, bir izanları varsa, hala kalplerinde teessür duyabiliyorlarsa, üzülme hissini kaybetmemişlerse, evlatlarının namaz kılmayışı, çarşılarında ihtikar veribanın alıp yürüyüşü onları müteessir edecektir. Ve bunu düşünebiliyorlarsa, arkasından anlayacaklar. Bütün bunlar İslam'ı terk etmenin cezasıdır. Mü'min, İslam'a ve Kur'an'a karşı yaptığı bütün cinayetlerin cezasını bir kısmı olmasa bile ekseriyetini burada görecektir. Mü'min cezasını dünyada görecektir. Onun içindir ki, bugün yeryüzünde 600 milyon İslam alemi var, Kur'an'dan ellerini gevşettiklerinden ötürü, Resul-ü Ekrem'i arkaya attıklarından ötürü, Allah'ı terk ettiklerinden ötürü, yeryüzünün en sefil insanlarıdır. İçlerinde kendilerine izzet kazandıran iman, gönüllerinde Allah aşkı, Allah sevgisi kendilerini evci kemale çıkarması gerekirken, bugün terakkinin, maddi manevi terakkinin semalarında bulunmaları gerekirken, tedenninin kahrında bulunuyorlar. Cehennemin dibinde bulunur gibi çırpınıp duruyorlar. İşte müminleri bu derekiye atan, Böylesine alçaltan husus, Kur'an'dan ellerini gevşetmeleri, Allah Resulü'nü tanımamalarıdır. Bir hadisi şerif okuyarak meseleyi tenvir etmiştim. Dünyanın her devrinde ve her devrinde yaşayan Müslümanlar dünyanın her yerinde İslam'dan terk ettikleri her şeyin yerini dalalet adına, küfür adına bir şey işgal etmiştir. Evlerinde İslam adına bir şey terk edilmişse, küfür ve dalalet adına bir şey gelip evi işgal etmiştir. İslam memleketinde şayet İslam adına bir şey terk edilmiş ise, dalalet ve küfür adına bir şey gelip, o memlekette altından, elmastan o pırlantanın yerini işgal etmiştir. Ve topyekün bir memleket, dalalet ve küfür adına işgal edilmişse, artık dalalet ve küfür ordularının işgalini kale almamak ve onlardan endişe etmemek gerektir. İngilizler yeniden gelse Çanakkale'yi işgal etseler, onların fikirleri memleketimizde hüküm fermi olduktan sonra İngilizleri karşılamak üzere Çanakkale'ye ordu çıkarmanın hiçbir manası yoktur. Senin içinde yapacağı şey, onun fikrini getirip içinde hakim kılmasıdır. Fikri senin içinde hakim ise şayet, içinde bir şeytan saltanatı var ise senin, şeytan hükümdarlığı hüküm ferma ise senin, o zaman kafire karşı götürüp Mehmetçiyi kırdırmanın, orada top tüfek, mahvetmenin, telef etmenin manası yoktur. Eskiler böyle bir şey yaptılar, böyle bir neticeyi düşünmedikleri için yaptılar. Allah bu millete basiret ihsan eylesin. Dalalet ve küfür tarafından işgal edilmiş memleketinin tahliyesi, Ondan sonra da İslam ve Kur'an ile tezyin edilmesi, ona da tahliyesi diyelim. Bu ancak yeniden Kur'an'a dönmekle, yeniden Resulullah'a dönmekle, yeniden Allah'a dönmekle olacaktır. Bu dönme öyle bir dönmedir ki, Kabe'de şeytana dönük niceleri vardır ki, yeniden iman edecek Allah'a dönecekler. Tekkede, zaviyede elinde bin tesbih çeviren nice dervişler, nice sofiler vardır ki, bugün şeytana kuldur onlar. Şeytanın evlerinin içinde yaptığı icraata karşı kalplerinde teessür duymamaktadır onlar. Kızının oğlunun şirazeden çıkması karşısında müteessir olmamaktadır onlar. Binaenaleyh onların da yeniden tecdidi iman etmeleri icap eder. Mürşidin huzurundaki bütün müritler, bütün dervişler, medresenin malı olan bütün mollalar, hak ve hakikatın naşili bütün hakikatperestler, e yeniden tecdidi iman etmeleri Allah'a dönmeleri gerekir. Kur'an'ın bize anlattığı tarif ettiği manada Kur'an'ın semavi sadasına kulak vererek Kur'an'a dönmeleri gerekir ki Allah bizi bu tedenninin karından çıkarmış olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Belki meseleyi çok fazla ve ümitleri sarsıcı mahiyette takdim ediyorum gibi gelir size. Fakat sahabedir ki biz Kur'an-ı Kerim'den bunu, Kur'an'ın manasını anlatırken arz edeceğim. Kur'an-ı Kerim'den duyduğumuz bir ayetin manasını onun içindeki maksadı ilahi anlamadan ve muhtezasına göre hareket etmeden ikinci bir ayeti öğrenme lüzumunu duymazdık. Duyduğumuz her ayet Allah ne istiyor o ayette bizden? Ve Efendimiz'den duyduğumuz her söz, Peygamber ne istiyor bizden? Derinlemesine, maksadı ilahi ve maksadı nebevi anlamadıktan sonra başka bir şey yapmayı düşünmezdik biz diyor. Ve buna müminlik derdik. Bu türlü davranmamaya iki yüzlük nifak derdik. İnsan bilir de Allah hakkında marifeti olur da, fakat iktizasına göre hareket etmezse, buna iki türlü yaşama derdik biz. İç başkalığı, dış başkalığı derdik. Marifeti var, fakat o marifet muktezasına göre hareket etmiyor ve biz ona Allah adına cahil nazarıyla bakardık. Allah'ı bilmiyor nazarıyla bakardık. Allah'ı en iyi tanıyan Resulullah'ın muasırı sallallahu aleyhi ve sellem ve o günden bugüne gelen bütün büyük müçtehit ve müceddidinin kıyamete kadar hiçbir kimsenin onların kâbına ulaşamayacağı hususunda ittifak ettiği sahabinin anlayışı budur. Bu anlayışa ters düşen bu anlayışa zıt gelen bütün anlayışlar yine şeytanın ifali, nefsin desisesiyle hasıl olmuş şeylerdir. Evet, bu derste de İslam adına terk ettiğimiz şeylerin bize kaybettirdiği hususlardan birkaçını arz ettikten sonra inşaallah Teala bunu bir hazırlık mahiyetinde kalbimizi, hissimizi ileride arz edeceğim hususlara hazırlama mahiyetinde mukaddimi olarak arz ettim, Cenab-ı Hak rızasına muvafık etsin. Bilerek, dünyaya ait şeyleri, ahirete ait şeylere tercih edişimiz bize çok şey kaybettirmiştir. Bilerek, dünyaya ait şeyleri Allah'a tercih ettiğimiz, Resulullah'a tercih ettiğimiz pek çok meseleler vardır ki bunlar... Ahiret hayatını tamamen kaybettirdiği gibi dünya hayatı adına da bizi pek çok şeyden mahrum etmiştir. Kur'an: i̇nnəl la bil-hayatı-dünya wathma'nu biha, an Onlar bizim huzurumuza çıkma hususunda bir ümitleri, bir recaları yoktur. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceklerine kanaatları yoktur. O mevzuda belki tereddüt içindedirler. Buna sebebiyet veren husus, dünya hayatından razı olmaları, dünyayı tatminkar bulmaları, kendi kendilerini aldatmaları, ölüme bakmamaları, kabre gidenlerin, girenlerin geriye dönme işlerini anlamamaları, Bilseler bunu bu yolculuğunun devam ettiğini, kabrin bir ejderha gibi mütemadiyen gidenleri yuttuğunu ve yuttuğu kimselerin de bir daha geriye dönmeyişini bilseler dünyayı tatminkar bulmayacaklar. Ama Kur'an diyor ki: "Vatme annu biha." Dünyayı tatminkar buldular, dünyada tatmin oldular. Demek ki düşünmüyorlar. Yavaş yavaş insanın yerden çıkan bir çiçek gibi, bir gül gibi çiçek açtığını ...yapraklarıyla arz-ı endam ettiğini, tebessüm edip insanların yüzüne bir baktıktan sonra solduğunu, pörsüdüğünü... ...sonra toprağa döküldüğünü, bakiyesinin de silinip gittiğini bir bilseler... ...kendilerinin de aynen böyle bir filiz gibi, bir rüşeğin gibi, bir gül gibi, bir çiçek gibi olmalarına rağmen... ...solacaklarını, solduklarını bir bilseler, ihtiyarlığın kendilerini dize getirdiğini siyah saçlarını bembeyaz yaptığını, tutan pazularını tutmaz hale getirdiğini, bükülmez ayaklarını bükülür ve iki büklüm onları yürümeye mahkum ettiğini bir bileverseler, dünyayı tatminkar bulmayacaklar. Dünyayı tatminkar buluyorlar, Allah huzuruna çıkmayı da pek artı etmiyorlar. Ve hadisi şerifiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman eder. Kim Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşnut ise, Allah onun likasından memnun, ondan hoşnuttur. Kim Mevla'nın huzuruna çıkmayı hoş görmüyorsa, Allah'la mülaka olacağı o anı dünyanın binlerce senesine tercih etmiyorsa, Allah'la tatmin olmuyorsa, Allah da onun likasından hoşnut değildir. Onu huzuruna almaz, onu mesud etmez. Hadis buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ dünya ile tatmin oldular, dünyayı tatminkar buldular. Allah buyuruyor, işte onlar bizim ayetlerimizden gafil kimseler. Dünyada ayetü beyinatı görmezler. Şu allarıyla güneş Allah'ın mevcudiyetini ilan ettiği halde, kamer takvimcilik yapmakla Allah'ın mevcudiyetini ilan ettiği halde, kainat bütün sistemleriyle, zerreler duyulmayan sesleriyle, fakat her şey. Nizamın tarrakalarıyla Allah'ı ilan ettiği halde bunlara karşı kulak kapıyan gafillerdir bunlar diyor. Aynı zamanda bu tarrakaları kendilerini ilan eden Kur'an'ın semavi sadasına karşı da gafillerdir bunlar. Ne onun ayetlerini anlarlar ne de kainatın ayetlerini anlarlar. Ne yapar Allah bu gafillere? Gafillere gereken şeyi yapar. Dünyada derbeder eder onları çünkü kainattaki tarrakaları duymuyorlar. Alem, kainatın ayetlerine tutunuyor, semalara doğru çıkıyor. Onlar bunlardan gafil, gafil oldukları için Allah derbeder eder. Alem, Kur'an'ın ayetlerine tutundu, imanın semalarına çıktı, insanlığın semalarına çıktı. Onlar Kur'an'ın ayetlerini arkaya attıkları için, Allah'tan kaçtıkları için, Allah'ın huzuruna çıkmak istemedikleri için, Allah dünyada da, ukvada da onları derbeder edecektir. Bakın şimdi... Bu ayetin bize anlatmak istediği şeyle, yani bizim terk ettiğimiz şeyle, kaybettiğimiz şeyler, elden kaçırdığımız şeyler, mukayesesini beraber yapalım. Biz Allah'tan kaçtık. Kurtuluş yeniden Allah'a firardadır. Fafirru ilallah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a firar edin. Nefisten sıkıldığınız zamanda Allah'a firar edin. Dünyadan bunaldığınız zaman Allah'a firar edin. İnsanlar sizi sıkıştırdığı zaman Allah'a firar edin. Talalete, tuğyana düştüğünüz zaman yine Allah'a firar edin. Kurtuluş, melce ve mence sadece onun nezdi üluhiyetindedir. İnsanlar Allah'tan kaçtılar, Kur'an'dan kaçtılar, Resulullah'tan kaçtılar. Haklarında rahmet hakkını kaybettiler. Hadis şöyle ferman ediyor. Allah yeryüzünde bir insanı sevdi mi Cibril'e ferman eder. Ben falanı seviyorum der. Cibril bütün gök ehlini lerzeye getirecek gür sadasıyla ilan eder. Allah falanı seviyor. Falan aileyi seviyor. Falan milleti seviyor. Falan topluluğu seviyor diye. Bütün gök ehli Cibril'in bu sesiyle sadasıyla lerzeye gelir. Ve Allah Celle Celaluhu ferman eder. Bütün yer ehli içinde onun için hüsnü kabul vaz edilir. Herkes ona hüsnü kabul gösterir. Yeryüzünde dahi izzetiyle, yeryüzünde dahi Allah'ı hoşnut edecek keyfiyetiyle, haliyle herkes tarafından hoş karşılanır. Herkes ona hüsnü kabul gösterir. İtilen, tepilen, kapının arkasına atılan cemaati İslamiye neyi terk etmesiyle ne hale geldiğini düşünsün. Hep beraber inşallah Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun maliye müştak insanın gönlü nelere teveccüh etmesi gerekirken nelerle perişan, nelerle derbeder ve nelerle meşguldür. Nelerle meşguldür ki meşgul olduğu şeyler onu perişan etmektedir. Her gün bir şeyler kaybetmekte, bedeninden kaybetmekte, binayı ömründen bir şeyler kaybetmekte, milletinden bir şeyler kaybetmekte, ailesinden bir şeyler kaybetmekte fakat bütün bu kaybettiği şeyler ona bir şeyi hatırlatmamaktadır. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey hatırlamıyor, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inname ve meslu ummeti fiha ve fiha. O Benim misalimle Ümmetimin misali şuna benzer. Bir zat bir ateş yakı verir. Sonra başlar kelebekler, pervane'ler kendilerini o ateşin içine atmaya. Sonra o zat onları o ateşin içine gitmemeleri için arkadan tutu verir. İşte Allah Celle Celaluhu dalaletiniz ve tuyanınız neticesinde sizin karşınıza böyle bir ateş yakmıştır. Siz dünyanızı ve ahiretinizi ateşe vermek için kendinizi o ateşin içine atmaktasınız. Ben ise sizin eteklerinizden tutmuş çekiyorum. Gitmeyin diyorum. Allah Resulü diyor. Gitmeyin diyorum. Siz ise kendi kendinizi kelebekler gibi, pervaneler gibi ateşe atıyorsunuz. ve تَقَحَّمُونَ ف۪يهَا fiha et. Bu bize şunu anlatıyor ve hatırlatıyor. Saadet ve selametiniz dünyada ve ukvada ancak Allah Resulü'nün hizaya gel hitabına uyup hizaya gelmededir. Allah Resulü'nün kumandası altında, O'nun emrettiği şeyleri yerine getirmektedir. Siz O'ndan kaçtığınız, emirlerine kulak tıkadığınız nisbette dünyada da, ukvada da derbeder olacaksınız. 600 milyon İslam alemini siz Mesut ve Bahtiyar görüyorsanız, ben bu mevzuda hiçbir şey söylememeye kararlıyım. Bana deyin biz Mesut görüyoruz. Yok 600 milyonu dünyanın dilencisi, en perişan milletleri görüyorsanız, Sadece bir kısım tarihi öykülerle filan, tarihe ait vakaları, methiye meselesi yapıp, halka anlatmakla yetiniyorsanız, iktifa ediyorsanız, bu işe de pek akıllıca bir davranış demeyeceğim. Allah millete basiret ihsan eylesin. Yar ve yardımcımız olsun, içine düştüğümüz girdaptan bizleri halas eylesin. İstikameti kaybettiğimiz için, Dürüstlüğü, adaleti kaybettiğimiz için dahili ve harici güven ve itimadı da beraber kaybettik. Buna da dikkatinizi istirham edeceğim. Kaybettiğimiz her şey bize bir şey kaybettirmiştir. Devletler arasında bize bir güven yoktur, bu harici güvensizliktir. Milletin kendi içinde birbirine itimat ve güven yoktur, bu da dahili itimatsızlık ve güvensizliktir. Aile fertleri arasında birbirine güven ve itimat yoktur. Bu da aile içindeki güvensizlik ve itimasızlıktır. Millet onlara karşı Adem memnuniyet içindedir. Onlar millete karşı memnuniyetsizlik içindedir. Bu güvensizliği hasıl eden bir sebep vardır. Maddidir bu sebep. İnallah Allah la yazlimun nase şeyen velakin nase enfusehum yazdimun. Allah kimseye zulmetmez fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Siz kendinize zulmederseniz kimse bunun önünü alamaz. Siz kendi kendinize zulmediyorsunuz. Siz istikameti terk ediyorsunuz, istikametsizlik, güvensizlik doğuruyor. Kimse kimseyi itimat etmez hale geldi Nedir istikamet, nedir güvensizlik ve nedir bizim tedirgin olduğumuz şeyler? İstikamet daima birer kısa cümle halinde bilhassa hutbede arz ettiğim, Allah'ın kitabında emrettiği hayat tarzını hayat tarzı olarak benimsemez. Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde bütün peygamberlerin dört mühim rükün olarak insanlığa takdim ettiği, insanlığa arz ettiği dört büyük esasdan biri olan ibadet ve adalettir. Siz bu dürüst yaşayışı, Kur'an'a göre dürüst yaşayışı, Telakkilere, anlayışlara göre değil, Resulullah'a göre dürüst yaşayışı terk ettiğiniz nisbette siz terk edileceksiniz. Devletler tarafından terk edileceksiniz, askeri yardımı kesecekler. Milletler tarafından terk edileceksiniz, sizi ortak pazara sokacak fakat sizi alışverişte mahrum edecekler. Müslüman milletler tarafından terk edileceksiniz, Avrupa ile anlaşmaya girecek fakat sizinle anlaşmaya yanaşmayacaklar. Bütün dünyada, ukbada derbeder olacaksınız. Burada Allah'ı terk etmiş, burada Kur'an'ı terk etmiş bir insanın ahirette cennet saadetiyle mesut olmasını düşünmek de herhalde biraz hulya olur. Burada perişan eden Allah muhafaza buyursun, orada da perişan eder. Bakın bizim istikameti terk etmemiz neleri tevlit ediyor. Müslümanlar istikametleri sayesinde, bunu adalet adı altında, istikamet adı altında Ramazan'da arz etmeye çalışmıştım. İstikametleri nispetinde, istikamet ettikleri müddetçe, cihanın bütün devletlerine kendilerini kabul ettirmiş ve herkes tarafından hüsnü kabul görmüşlerdir. Müslüman orduları Hama'dan veya Lazikiyeden geriye çekildiği zaman, bütün Hristiyanlar kiliselere dolmuş ağlamışlardı. Allah'ım Müslümanları yeniden iade buyurdu. Roma İmparatorluğunun zulmünü gösterme bize diyorlardı. Ömer'in adaletini istiyoruz diyorlardı. Bunlar Stavrus çıkaran Hristiyanlardı. Bizim gibi namaz kılan kimseler değildi. Hristiyan, müslü kabul gösteriyordu. Kalenin anahtarlarını Müslüman emirlerine veriyordu. Gösterin ama bir tane, ricali devlet arasında başka devletin anahtarlarını alabilecek emniyet ve güveni telkin etmiş, Safi, temiz, berrak bir insan. Gösteremezsiniz. Ta başından sonuna kadar, ayağına kadar böylesine herkes tarafından kendisini kabul ettirmiş, herkes tarafından hüsnü kabul gören bir insan gösteremezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği istikamet düzenini en başta kendisi yaşıyordu. Onun yaşadığını gören herkes, seve seve o istikamet düzenini hayat, nizam, düzen olarak benimsiyor ve yaşıyor. <gülüyor> hazret Osman, Halifeyi i Ruhi Zemin'di. Bunları anlatırken çok defa şu zayıf sözleri arz ediyorum. Faydasız sanmayın, zayıf adetmeyin siz. Faydası var bir bakıma. hazret Osman'ın hükümranlığı altında bulunan devlet, bugünkü Türkiye kadar yirmi vardı. Ve bir senelik sadece bir eyaletten gelen vergisi, geliri de Türkiye'nin bir senelik bütçesi kadardı. İşte bu devletin reisi Hazreti Osman tek başına devleti idare eden büyük insan. Bir ucu ta Çin Seddindeydi, bir ucu da Afrika'da Cebeli Tarık'a dayanmıştı, bir ucu da İstanbul'a doğru giden ordular vardı Bu Afrika tamamen hakimiyeti altındaydı. İşte bu devletin reisi Allah Resulü'nün mescidinde veya Kabe'yi Muazzama'da yastığı kumdan bir yastıktır, döşeği de kumdan bir döşektir. Orada yatıp kalkmaktadır. Kendisine hizmet eden adamın kulağını çektiğinden ötürü hiç tereddüt etmeden halkın içinde kulağını verir ona çek der ya habbeza çek. Burada çekmezsen orada bu kulağı çekeceklerdir der. Bu adalet bu istikamet, bu dürüstlük anlayışı içinde yaşayan halife-i etrafına bu güzel hali çok rahatlıkla aksettirir. Biz Allah Resulunda görüyoruz. Sahabeden Üseydi İbni Hudeyr vardı. Bu Evsin efendilerinden idi. Muaz cebelin Cebel'in amcazadesiydi. Akabede bulunmuş Allah Resulü'nün elini sıkmış şerefli sahabelerdendir. Allah Resulü'nün ırzının, namusunun korunması hususunda Maaz bin Cebel gibi hassas. Geçen hafta arz ettiğim vakada Maaz ibni Cebel'e zahir olmuş, yardımcı olmuş, evet Allah Resulü adına her şey yaparız demiş insandı. Fakat bu faziletli insanın sahabi tarafından hoş görülmeyen, Allah Resulü'nün de hoşlanmadığı bir tarafı vardı, çok şaka yapardı. Bir gün, bir mecliste yine şaka yapıyor, etrafındakilerini güldürüyordu. Gülme mücbir bir sebep olmazsa, hoş bir şey değildir. Allah'ın mubah şeylerden sevmediği bir hal varsa, o da gülmektir. Allah'ın hoşlandığı bir şey vardır, mubah şeyler arasında, o da ağlamaktır. Allah'ın ağlamadan hoşlandığı kadar, belki mubah şeyler arasında başka bir şeyden hoşlanmaz. Cihattan önce saymıştır ağlamayı. Birincisi ağlayan göz, İkincisi demiştir. Sınırları bekleyen, gelen tehlikelere karşı uyanık olan göz. Bu iki göz cehennemi görmez. Ve Kur'an sarih ayetiyle çok ağlayın, az gülün demek suretiyle düstur vermiştir elemize. Kendini ağlamaya alıştıramamış bir cemaat, gecesinin yanaklarında bir damla gözyaşı olamayan bir cemaat, işi içten kaybetmiştir esasen. Kalbi hayatını kaybetmiş demektir bu cemaat bunu kadınlık sayan esasen kadınlığın ne demek olduğunu bilmeyen perişan anlayışlı sefil duygulu insanlardır Hüseydi <gülüyor> İbni Hüdeyr halkı güldürüyordu Allah Resulü yanına sokuldu gül kadar kimseyi incitmeyen Allah Resulü parmaklarının ucuyla gayet sertçe karnına dokunuverdi canı yandı Hüseydi İbni Hüdeyr'in kısas dedi ya Resulallah kısas dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden kalk vurduğum gibi sen de bana vur dedi ona. Burada sen bana vurmazsan orada vurdurur Allah beni perişan eder diyordu. Allah'ın peygamberiydi. Hiç kimse ona karşı hak dava edemezdi. Hatta o bütün insanlar ateşe koyup yaksaydı peygamberdi o. Kim bilir bir hikmete binaen denirdi ve bu kusur sayılmazdı. Bununla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı ciddi bir hassasiyet içinde, alabildiğine titizlik içinde, burada yaptığım bir şeyin cezasını görmezsem orada görürüm diyor. Bu bütün kütübi i de vardır. Buhari'den bütün sünene kadar hepsinde vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalk sen de bana vur dedi onu. Ama ya Resulallah senin vücudun açıktı der. Allah Resulü açar, onun tekme ile karnına vurmasını bekler. O bekleye dursun, Hüseyin İbn-i Hudeyr güneşten daha temiz, daha berrak, daha parlak, o vücuda mübarek yüzünü gözünü sürer, işte istediğim buydu ya Resulallah. Bu günahkar yüzümü cismi pakina süreyim de Cenab-ı Hak ötede yakmasın, ötede beni perişan etmesin. Arzu ettiğim şey bundan ibarettir. Bu vakanın devamıdır. Fakat bizi ilgilendiren husus Allah Resulunun bizzat kısasa kendisinin rıza göstermesi. Zayıf dahi olsa zayıf olarak anlatılan bir vakada Hazreti Ükaşe radiyallahu anh hazretlerine sırtını açıp bana kamçı vur demesi vefatından bir miktar evvel rivayet edilir. Bütün bunlar getirip vaz ettiği adalet sisteminin, istikamet sisteminin bizzat o kanunları vaz eden, tebliğ eden zat tarafından çok ciddi ve çok hassasiyetle yaşandığını gösterir. Siz hak ve adalete İstikamete, böylesine sahip çıktığınız nispette onun cemaati gibi aziz olacak semalara çıkacaksınız. Fakat hak ve adalete sırtınızı çevirdiğiniz nispette ilk defa kendi içinizde irdenecek, istenmeyecek, itilecek, kakılacaksınız. Sonra da cihanın devletleri tarafından, insanlık tarafından hüsnü kabul görmeyeceksiniz. Tebessüm görmeyeceksiniz. İş mizazla karşılanacaksınız. Ne tarafa yüzünüzü çevirseniz çeviriniz, hangi kapıyı vurursanız vurunuz, cevabı redde alacaksınız. Hale alem meydandadır, şerhe ne lüzum var. Ömer hakkaniyet, adalet ve istikamet içindeydi. اِنَّ Kâlû قَالُوا Allah اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ Allah ferman ediyor. İman ettik dediler, dürüst hayat yaşadılar. İman ettim deyip de dürüst hayat yaşamayan, dual yaşıyor demektir. Kendi kendini aldatıyor demektir. Deve kuşu gibi bir şey ne kuş ne de devedir. Hayatında halinde istikameti görülmeyen bir insan ne kadar marifettenden vurursa vursun, ne, ne kadar diyalektik yaparsa yapsın faydası yoktur bunun. Allah hale bakar. İnne Allah la yanzur ila suvarikum bi rivayette ve la ila acsamikum ve lakin yanzur ila ve a'malikum Allah sizin suretlerinize, cisimlerinize, boyunuza, edanıza, kıyametinize, tarzı ifadenize, debdebeli sözlerinize bakmaz. Allah sizin kalbinize ve amellerinize bakar ona göre değerlendirir. Siz istediğiniz kadar başka şekilde ölçüler vaz edin, o ölçülere göre kendinize değer verin. Allah'ın değerleri mühimdir. Çünkü cennete Allah'ın değerleriyle gireceksiniz ve cehennemden Allah'ın değerleriyle kurtulacaksınız. Hazreti Ömer alabildiğine hassasiyet ve titizlik içinde adalet ve istikamete dikkat ediyor. Sokakta giderken bir gün bunu da bütün kütübü mutebere bize muteber kitaplar naklediyorlar. Çamurlar içinde, yırtık bir entar içinde, düşe kalka giden bir kız çocuğu görüyor. Ömer böyle yaralı bereli, böylesine perişan ve sergardan birisini gördü mü kalbi yanardı, içi parçalanırdı. Bir Hristiyan'ın dilenmesini gördüğü yerde oturup hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Bunlar güçlüyken çalıştırıyorsunuz, sonra da bunları sefil ediyor, dilendiriyorsunuz demişti. Bunlara vereceksiniz. Ondan sonra çalışamayan zimmilere, Hristiyan ve Yahudilere maaş bağlamıştı. Kim bilir, eski entari içinde düşe kalka giden kız, ne kadar Ömer'in dikkatine dokunmuştu. Gözleri kim bilir nasıl dolmuştu. Yanında beraber yürüyen oğluna sordu. Acaba bu perişan kız kimindir, bu kız çocuğu kimindir? Utana utana oğlu, babacın dedi o sizin kızınızdır. Kendisinin kızı olduğunu söyledi. O Ömer'in torunuydu. Ömer halifeyi ru'isemindi. Cihanın bütün serveti evinden içeriye akıyordu fakat torununa giydirecek bir entar yoktu torunun sırtında. Yakınları hatta Allah Resulü'nün yakınları kendisinden gelip bir şey istedikleri zaman Bedir'in sahabesi, Uhud'un sahabesi dururken ben size mi vereceğim diyordu. Bu söz Allah Resulü'nün sözüdür kızı Hazreti Fatıma değirmen taşı çevire çevire Buhari'deki hadiste elinin içi patlak patlak olmuştu. Hazreti Ali'nin ifadesiyle su taşıya taşıya da omuzu yağır olmuştu, yara olmuştu. Allah Resuluna bana bir hizmetçi ver diye müracaat etmişti. Sevgili kızcağızım, ben Bedir ashabı, Suffe ashabı dururken size hizmetçi veremem. Size daha güzel bir şey öğreteyim mi? Yatmadan evvel 33 defa Subhanallah deyin. 33 defa elhamdülillah deyin. 34 defa Allahu ekber deyin. Vazgeçin hizmetçi istemeden. Siz bunu yapın da ahiretinizi kazanın diyordu. Alemi düşünüyordu. Alem için yaşıyordu. istikametten inhiraf etmiyordu ve onun için hüsnü kabul konuyordu. Çünkü Allah göklerde melekleri emrediyordu. Ben Muhammed'i seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Ömer'i seviyorum. Ben Bekir'i seviyorum. Ben Osman'ı seviyorum diyordu ve tarrakalar çıkaran Cibril sesi Allah falanı falanı falanı seviyor diyordu. Bütün melekler seviyor, meleği âlâ'nın sakinleri seviyordu, yerde de hüsnü kabul konuyordu. Bizans onlara açılıyordu, Roma onlara açılıyordu. Habeş hükümdarı Necaşi Allah Resuluna yazdığı namede La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Kavmim içinde durumum bundan ibarettir ya Resulallah. Emredersen huzuruna gelirim. Keşke şu saltanatıma bedel senin yanında olsam sana hizmet etseydim temennisinde bulunuyor bir devlet reisi. Bu yerde Allah Resuluna hüsnü kabul vasfedilmesinin ifadesidir. Yüz gösterilmesinin ifadesidir. Kalplerin açılmasının, bütün kalplerin açılmasının, bütün cihanın fethedilmesinin ifadesidir. Allah yar ve yardımcımız olsun. tevfikini yar etsin. Evet biz istikameti terk ettik dahili ve harici güvensizlikle yüz yüze kaldı. Devletler bizi itimad etmez hale geldiler. Milletler itimad etmez hale geldiler. Aile efradı birbirine itimad etmez hale geldi. Çünkü egoizma hakim oldu. Herkes kendi menfaatlerinin kendi hoşuna gidecek şeylerin esiri zebunu haline geldi. İslam'a döneceğimiz ana kadar da bu güvensizlik devam edecektir içimizde. Onun için ileride Kur'an'ı anlatırken, Resulullah'ı anlatırken, Allah'ı anlatırken bütün bunları hep beraber hatıra getirelim. Allah'a dönme, Kur'an'a dönme, İslam'a dönme, istikamete gelme kaybettiğimiz şeyleri yeniden bize kazandıracaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve tilkelayyamun davulha fermanı sübhanihi ile Allah celle celaluhu hadiseler hattı müstakim gibi gitmemekte olduğunu anlatıyor daire şeklinde döndüğünü anlatıyor. Daire şeklinde dönen bu hadiseler bazı yerlerinde gülmeler, bazı yerlerinde ağlamalar vardır. İşe sahip çıkarsanız sizin yüzünüze gülecek hadiseleri karşınızda bulursunuz. Cihan size güler, alem size güler, aile efradınız size güler. <gülüyor> Terk ettiğimiz şeylerden Terk ettiğimizden ötürü kaybettiğimiz, pek çok şey kaybettiğimiz hususlardan bir tanesi de haya, ahlak, güzel huy, güzel seciyelerdir. Esasen hayanın, ahlakın, güzel huy ve seciyelerin, faziletlerin altında Allah'a iman ve Allah'a karşı saygılı olma vardır. Kalbinde Allah'a iman ve saygısı olmayan milletlerde fazilet görülemez. Görülse dahi münferit bir kısım şahıslarda görülür o da tam değildir. Cemaat halinde faziletli olma, millet halinde faziletli olma ancak Allah'a iman sayesinde olur. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin dikerine hayası mevzuunda laf etmesine karşı "Da'hu fe innel hayae minel iman" buyurmuştu. Bırakıver haya imandandır diyordu. Aralarındaki münakaşa Allahu Alem şu merkezdeydi. Birisi çok sıkılgandı, çok utanıyordu. Hayasından, edebinden yerin dibine giriyordu. Öteki de ona diyordu ki, bu hayan sana çok şey kaybettiriyor. Biraz şöyle açıl, biraz saçıl diyordu. Bu söz hataydı esasen. Allah Resulü da bunu duyunca, دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ iman buyurdu. Bırak onu, haya imandandır diyordu. Ne kadar hayali ise bir insan, ne kadar ahlaklıysa bir insan, ne kadar sıkılgan ise bir insan, o nisbette imanı vardır. Yırtık insanlar, sürtük insanlardır. Açık insanlar, o nisbette imana az olan insanlardır. Allah Resulü, Hazreti Hatice'nin karşısında buram buram ter döküvermişti. Hayatında bir kadınla konuşmamıştı. Bir kadınla yüz yüze geldiği zaman kıpkırmızı kesilmiş, kulaklarına kadar kızarmıştı. O, imanı kadar hayatının ifadesiydi. İşte bu haya hissi cemiyette silindiğinden, yıkıldığından, gittiğinden çok şey kaybettik. Büyükler hürmet edilmez hale geldiler. Küçükler de artık saygı gösterilmez hale geldiler. Cemiyet içinde hal ile herkes birbirinden koptu. Her şey şirazeden çıktı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Aklıma şu anda hutur eden haya haya derken haya haya adıyla nazmettiği bir manzumem. Mehmet Akif'in aklıma geldi, arz etmekte fayda mülaz ediyorum. Haya sıyrılmış, inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Zoraki metazoru affedersiniz, insanları nizam ve intizam altında tutmaya zorlayan bir düzen, bir denge vardı. O kalkınca perdenin arkasındaki çirkin yüzler birden bir ortaya çıkıverdi. İşte bundan dert yanıyoruz. Bekçiyle, polisle, kanunla, nizamla, ayakta tutmak istedikleri nizam, kendilerine bahşedilen hürriyetle perde kalktı, her şey de bitti, ortaya çıktı, bütün çıplaklığıyla. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Haya incecik bir perde ama fakat arkasında ne çirkin yüzler varmış. Haşeratı muzırra, hayvanatı muzırra haline geldi, o incecik perte yırtıldıktan sonra bütün insanlık. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafsı bi medlul, emanet, adalet, istikamet denen şey artık manasız kelimeler haline geldi. Yalan, iç, kıyamet mültezem her yerde hak meçhul, ne tüyler ürperir ya Rab ne korkunç inkılab olmuştur. İnsanların ruhunda, insanların benliklerinde, insanların kafalarında olmuş bu inkılap. Ne din kalmış, ne iman, din harap, imansarap olmuş. Ve sonra yana yakıla şöyle der. Bu İzmihlal ahlakı yürürken kalmaz, istiklaldir, dert yanar. Ahlakta bu keşmekeşlik, bu perişaniyet, böylesine derbederlik devam ettiği müddetçe istiklaliyette kalmaz. Fert ilk defa nefsine esir olur. Aileler şeytana nefsi esir olur. Bu ailelerden müteşekkil devlet şeytana nefsi esir olur. O devletin de hürriyeti yoktur. Evet, haya incecik bir perdeydi ve biz ona çok şey borçluyduk. O haya ile insanlar arasında mualla bir yerimiz vardı, mualla bir mevkimiz vardı. O perde yırtıldığı andan itibaren perişan ve derbeder oldu. Bu hususta hissiyatım, daha fazla şey arz etmeye müsait değil, kurcalamayacağım meseleyi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kulağınızı kabarttığınız zamanda bin vadiden, bin ağızdan, bin türlü feryat duyacaksınız. Battım feryadını, mahvoldum feryadını, evden kovuldum feryadını, hanımım bıraktı kaçtı feryadını, kızım intihar etti feryadını, oğlum anarşist oldu feryadını, Kızım Şiraze'den çıktığı feryadını duyacaksınız. Bu feryatlara kulak kapamak hiçbir şey ifade etmez. Bu feryatların mevcudiyeti realitedir. Bugünkü Türkiye'de realitedir. Ve bu İslam'dan uzaklaşma, İslam'ın bize telkin ettiği ahlakı, anlayışı, haya ruhunu terk etmenin neticesidir. Evet biz İslam'dan bunları terk ettik. Başımıza bunlar geldi, musallat oldu. Allah yar ve yardımcımız olsun. İstikametin yaşanmasının, haya hissinin devam etmesinin bir temel umdesi vardır. Bu Allah korkusudur. Allah korkusu gönüllerden silindiği andan itibaren de insanlık nelerden korkar, nelere saygı duyar hale geldi. Nelerin karşısında tesellül eder, nelere bel kırar, nelere boyun büker, nelere serfuru eder hale geldi. Allah'a secde etmek onun için bir izzetti. Yüzünü yere sürmek, aziz olan Allah'ın karşısında Allah'ın kendisine izzet bahsetmesi için gururunu kırması, onun için fazilet hissinin ifadesiydi. Fakat kendisine fazilet ve izzet kazandıran bu işi terk ettiği andan itibaren Allah onun başını aldı. Ali'nin karşısında eğdirdi. Veli'nin karşısında eğdirdi. Bin insana secde ettirdiği, Bin tane mevhum mabuda kulluk yaptırdı. Allah'a kul olmadığından Allah'tan korkmadığından ötürü mümin sadece ve sadece Allah'tan korkar. Kalp kalbi müminin sadece ve sadece Allah'a saygıyla doludur. O nispetle de insanda fazilet hissi gelişir. Biraz evvel ki meselede arz ettiğim gibi bu hususların ne şu bulması Ela avuca gelir hale gelmesi ancak Allah korkusunun insan gönlünde belirmesine, kuvvet kazanmasına bağlıdır. Bu insanın içinde yoksa olmayacaktır bunlar. Öyleyse ilerideki meselelere bununla da bir zemin temhid etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'a iyi iman çok meselemizi halledecek. Ona iyi güvenme çok meselemizi halledecek. Ondan korkma, sadece ve sadece ondan korkma çok meselemizi halledecek. İman meselesini anlatırken işte bir sinema şeridi gibi bu hususlar herkes hatırından geçilecek. Yoksa mesele halletmeye imkan yoktur muhterem Müslümanlar. Polis arz etmiştim. Polisin arkasında polisi gözetleyen polis, onun arkasında polis, onun arkasında polis, onun arkasında polis. Bütün milleti polis yaptanız meseleyi halledemezsiniz. Bütün milleti bekçi yapsanız halledemezsiniz. Devlet maliye memuru tayin ediyor. Maliye memuru rüşvet almasın diye onu da kontrol eden başkasını tayin ediyor. Gizli, ayrı bir şebeke çalışıyor. Onlar da anlaşırlar diye onu da takip için ayrı. Kimsenin kimseden haberi yok. Birbirinin aleyhinde bir sürü servisler çalışıyor. Adeta entelijen servisi gibi böyle. Yabancı milletlerin o memlekette huzursuzluk, karışıklık çıkarmak için kurduğu entelejen servisleri gibi herkes birbirini takip ediyor. Halbuki her gönülde bir yasakçı olsa, her gönül Allah'a munkad olsa, her gönül her şeyden Allah'a hesap vereceğini inansa, meseleler kendi kendine hallolmuş olacak. Ve bu bizi hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin. Mü'min, yaptığı hatanın ağırlığı altında tir, tir titrer o hata ile Allah huzuruna çıkacak. Allah'a hesap verecek. Ondan korkar, hata yapmamaya çalışır. Hazreti Ömer radıyallahu an Hüdeybiye'de Resul-ü Ekreme az dahi olsa küçük bir muhalefeti olmuştu. Biz muhalefet diyoruz. Başka kelime bilemediğinden, işin nezaketi bakımından işi çok ciddi ve nazik kelimelerle ele almak icap eder belki ama Başka kelime bilemediğimden muhalefet ettiği sözüyle meseleyi arz etmek istiyorum. Resul-ü Ekrem'e muhalefeti şu merkezde oldu, onlar kabeyi i Muazzama'yı tevaf edecekler, ümre yapacaklar ve sonra Medine'ye döneceklerdi. Hüdebiye'ye geldiklerinde Cidde'ye yakın bir yerdir. Müşrikler Müslümanlara dur verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adba nam devesi üzerindeydi. Deve bir adım dahi ileri atmadı harem vücudundan. Sahabe-i kiram adba yoruldu dediler. Hayır dedi Allah Resulü. Adba yorulmaz. Yorulmak adeti de değildir onun. Adbayı burada daha evvel fili durduran durdurdu buyurdu. Melek nasıl fili durdurdu adbaya da gitme diyor. Bu tarafa çeviriyorlar gidiyor, bu tarafa çeviriyorlar gidiyor, yüzünü Kabe'ye doğru çevirdiklerinde gitmiyor. Çünkü Kabe'nin sinesinde bir iki sene sonra Müslüman olacak fakat o gün henüz Müslüman olamamış müşrikler var. İslam'a hizmet edecek kimseler var ki fakat o gün hala gözleri dönüktür onların hakka karşı. Onun için Allah kılıç kullandırmak istemiyor, harp ettirmek istemiyor. Mekke'nin, haremin vücutlarını kan dökerek geçitmek istemiyor, durduruyor onları orada. İşte Hüdebiye vakası dediğimiz vaka budur. Sahabi coşmuş böylesine, Kabe'yi tevaf edecek diye gelmiş. Oraya gelip durdurulunca, çoklarının çok izzetine ve gururuna dokundu. Dediler ki, Ya Resulallah, biz Müslümanız, imanımız var, ne diye gitmiyoruz? İşte içinden böyle söyleyenlerin bir tanesi de Ömer'di. Allah Resuluna dişini sıktı, çıktı huzuruna. Ya Resulallah, sen bize Kabe'yi tevaf edeceksiniz demedin mi? Dedim diyor. Biz hak üzere değil miyiz? Hakk üzereyiz. Karşı taraf batıl üzerine değil mi? Batıl üzerine. Ne diye bizi zillete sevk edecek bu anlaşmayı imzalıyorsun ya Resulullah diyor. Bu Allah Resuluna karşı suyu edepti. Büyük bir şey değildi belki ama fakat Ömer'e yakışmayan bir şeydi. Ebu Bekir'in huzuruna çıktığı zaman radiyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun. Hz. Ebu Bekir aynen Resul-i Ekrem'in söylediği şeyleri söyledi. Sıddıklık makamına yakışır şeyi gösterdi. Evet, o Allah'ın Resuludur. Biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzerine, fakat Peygamber ne yapıyorsa o doğrudur. Ona itiraz edilmez, diyor. Ömer, Allah Resulü bana Fetih Suresini okudu. İçimde nedamet hasıl oldu. Hayatımın sonuna kadar sadaka verdim, zekat verdim, oruç tuttum, namaz kıldım Allah'ım, beni affet dedim. Orada resûl Ekrem'e muhalefetle beni huzuruna çıkartma dedim. Yaptığı bu şey çok küçüktü. Fakat müminin kalbi vicdanı buna müsaade etmiyordu. Dünyada belki Hazreti Ömer'i böyle doğram doğram doğrasalardı, vicdanını bu hususta müsteri hissetmesi için parça parça etselerdi, doğram doğram doğranmaya razı olacaktı bu kabahattan, bu kusurdan ötürü. Hak dostu vefat edeceği an, Tevresinde bulunanlara şu tavsiyede bulunuyor. Bunu da bize Buhari naklediyor. Allah Resulü'nün ifadesi olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Ben vefat ettikten sonra beni yakın. Sonra külümü savurun. Her parçam bir tarafa versin Allah'ın huzuruna öyle çıkayım. Allah Resulü ferman ediyor. Öldü yaktılar tıpkı Hinduler gibi. Ve sonra külünü savuruverdiler. Kimisi karaya kimisi de denize gitti. Ruh, ruh hakimiyetiyle Allah Celle Celaluhu bütün zerreler üzerinde ruhun hakimiyetini tesis buyurdu, temin buyurdu. Zerreleri yine bir araya getirdi, ona sordu. Allah Resulü ferman ediyor. Sana bu işi yaptıran neydi kulum? Niye kendini yaptırdın? Allah'ım senden çok korktum. Günah işlemiş cesedimle huzuruna gelmek istemedim. Allah da onu affetti buyurdu Allah Resulü. Böylesine korktuğundan ötürü, Allah da onu affetti. وَلِمَنْ hafe مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةًۜ Rabbisinin huzuruna çıkmadan korkan, tir tir titreyen insan için cennetler vardır. Cennette iki cennet vardır, onu memnun edecek alemin bir cennetine mukabil. İşari manasıyla cennetler vardır, dünyası da cennettir, ukbası da cennettir. Dünyada düzen ve dirlik içinde yaşar, ahirette de mesut ve bahtiyar olur. Cemaat, Allah korkusunu gönlüne hakim kıldığı nisbette mesut ve bahtiyar yaşamış, mesut ve bahtiyar olmuştur. O korku, o his gönlünden silindiği andan itibaren binlerce varlığa serfürü eder, binlerce varlık karşısında tesellül eder, binlerce varlık karşısında eziklik hisseder, zillete de uçar olmuştur. Öyleyse şu aşağılık çukurundan, cemaati İslamiye'nin yeniden terakkinin şayikalarına çıkması, yeniden sadece ve sadece Allah'tan korkmaya, Allah'a karşı saygılı olmaya bağlıdır. Cenab-ı Hak bizi kendisine karşı saygılı etsin. Kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi evlatlarımızdır. Onlara karşı mükellef bulunduğumuz terbiyedir. Bunu terk etmemiz de bize çok şey kaybettirmiştir. Kaybettiğimiz şeylerin başında evlatlarımızın başımıza bela kesilmesi, milletin başına bela kesilmesi, anarşi, ika ihtisat etmeleri, milleti anarşiye sevk etmeleri, milletin içinde huzursuzluk hasil etmeleridir. Bu da innallāh elaydlimun nas, wallākinna nas Allah insanlara zulmetmez. O adil mutlaktır. Kötüye iradelerini kullanan insanlar, evlatlarına ağaçlar kadar ehemmiyet vermediklerinden, dört ayaklı varlıklar kadar ehemmiyet vermediklerinden, koynuna baktığı, timar ettiği kadar evladının timarına eğilmediklerinden, ağacının timarına eğildiği kadar çocuğunun timarına eğilmediğinden, onu bodurlaştırdı, yozlaştırdı, insanı yılan yaptı, sonra ailesine sonra milletine sonra milletlere musallat ettiği topyekün insanlık bu hususta vazifesini terk ettiğinden ötürü çok ciddi bir gaile çıkmıştır başına. Çok ciddi meselelerle karşı karşıyadır. Ordunun halledemeyeceği meseleler vardır bugün üniversitede. Ordunun halledemeyeceği meseleler vardır bugün gençlik arasında. Parlamentonun halledemeyeceği, devletleri alaşağı edecek meseleler vardır. Bugün gençlik bu hale gelmiş, böylesine şirazeden çıkmıştır. Kimdir bunlar? İthal edilmedi ya Rusya'dan, ithal edilmedi ya Fransa'dan. Bunlar Ali Ağa'nın, Veli Ağa'nın, müminin evladıdır. Oğludur, kızıdır, torundur, yeğenidir. Kimdir şu sokaklarda, sokaklarda eyyamın elinde mel'abı açık saçık gezenler? Bütün bunlar Osman Efendi'nin, Ali Efendi'nin, Veli Efendi'nin çocuklarıdır. Bunlar yerden bitmedi ya, bunlar Müslüman ailelerin, Müslüman eşikleri içinde yetişti. Orada neş'et ettiler. Mü'min yetiştirdi onu orada ama insanlığa yakışır terbiyeyi, edebi vermediğinden o yılan verdi, kobra oldu. Sonra anasını, babasını sokuyor. Sonra aile, efradını sokuyor. Ve sonra milleti sokuyor. Millet bugün bir zehirlenmekle karşı karşıyadır. Topyekün millet kaderi ya sağa veya sola dönmekle karşı karşıyadır. Bunun önünü maddi kuvvetlerle, kaba kuvvetlerle alamazsınız. Bu nasıl ıslah ister, terbiye ister. Evet biz terbiyeyi terk ettik. Allah Celle Celaluhu Kemal Azametle ferman ediyordu. Ediyor, hala kulaklarımızı çınlatıyor. Ya eyühellezine amenu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha'n nasu wal Alleya malaikatın, gilazın, şiddatın, la yasun Allah ma amarhum ve yefgelen ma yemarun. Salak Allahu Ey iman edenler, ku anfusun nefsinizi ve ahlîkum nara, aile efradınızı da ateşten koruyun! Ve ku deh o ateş ki onun yakıtı taşlar ve insanlardır. İnsanların putlaştırdığı taşlar, ilahlaştırdığı taşlar ve insanların kendileridir. Öyle olanlar, öyle yapanlar ve ona tapanlar topyekün cehennemin yakıtıdır onlar. Vakudhummaatu vel hijara aleyha malaikeun gilaazun shidaatun la Allah ma ve ma yu'marun. O azabı ilahinin başında müekkel melekler vardır. Şetindirler, şeditdirler, galizdirler onlar. Allah'a Allah'ın emirlerinden muhalefet etmezler. Allah ne emrederse sarfiyen yerine getirirler. Ve neden de nehy ondan da zinhar iştinab ederler. İşte Allah Celle Celaluhu neslin terbiyesi hususunda size, sizden sonraki nesillere ve sizden evvelki nesillere bunu böylece çok vazif olarak ilan ettiği, Kendinizle beraber ailenizi ateşten koruma mükellefiyetini sizlere yüklediği halde, siz aile efrad üzerine eğilmediniz. Eğilmediğinizden ötürü başka fena terbiye verilmese bile boş kalma, muattal kalma onları yozlaştırdı, bodurlaştırdı derken bir milleti bataklık haline getirdi. Ve sonra artık ne mikroplar, ne parazitlerin biteceği, büyüyeceği mümbit bir toprak oldu. Mümbit bir toprak ama bit bitiriyor. Parazit bitiriyor bu toprak artık. 600 milyon İslam aleminin toprağında sadece bit ve parazit bitiyor bugün. Bunun yanında İslam adına, Kur'an adına yetişen filizler o kadar azdır ki, bir üfürüklük canı vardır bunun. Allah muhafaza buyursun. Dalaletin kasırkalarından muhafaza buyursun, neşvi nemalarına imkan hazırlasın ve inşaallah Teala İslam aleminin istikbalini onlarla güldürsün, bizi onlarla güldürsün, Allah yar ve yardımcımız olsun. Yine dertlimiz bu mevzuda dikkati çekerek diyor ki, merhamet etmezsin kendine, merhamet etmez misin evladına, kendi kendine merhamet etmedin sen. Boyu bir cehenneme doğru gitmeye azmettin, bari evlatına merhamet et, bari onun elinden tut, bari onu camiye getir, zorlayayım mı bu anlayış içinde? Devrin kazandırdığı şu anlayış içinde çocuğumu zorlayayım mı? Camiye gel diye başına dikileyim mi? Tahakkümde bulunayım mı? Babanın, bir büyüğün, bir yakının, onun himayesinde neşet eden, yakınında neşet eden insanlara, gençlere karşı vasifesi, Rüşte erinceye kadar onu talim ve terbiye etmesi yetiştirmesi ondan sonra da emru bil maruf yapma vazifesi hayatının sonuna kadar devam eder. Bir vazife bilse bile okutma, öğretme, ona bir şeyler belletme fakat hiçbir zaman telkin vazifesi, emru bil maruf vazifesi, o mevzuda uğraşma, didinme vazifesi bitmeyecektir. Oğlun 30 yaşına girse dahi başına dikilecek onu anlatacaksın. Kızın otuz yaşına girse dahi onu anlatacaksın. Hak anlatacaksın. Çevreye hak anlattığın gibi anlatacaksın. Cehennemin yakıtı olmadan kurtarmaya çalışacaksın. Ezan okundu mu? Evet. Bir iki cümleyle meseleyi hulase edeyim. Allah yardımcımız olsun. Tevfikini yarışsın. Çok karışık meseleleri bir arada takdim ederken, efkarınızı bulandırmış, karıştırmış oluyorum, biliyorum. Bununla beraber mevzumuz şudur bizim, İslam adına terk ettiğimiz şeyler ve bundan ötürü kaybettiğimiz şeyler. İslam'dan bıraktığımız her şeyin yerini, o altın ve elmas sütunlardan her bir yerlerinin yerini, bir bakır almış, bir bakır işgal etmiştir. İslami hayattan biz neyi terk ettikse, şeytan hayatı adına, ehl-i hayatı adına, ehli küfür hayatı adına evimizin içine, devletimizin ve milletimizin içine bir kısım şeyler geldi, hakim oldu ve yer yer memleketimizi işgal ettiler. Güzel ahlakımız gitti, biz terk ettik. Onun yerine ahlaksızlık ve huysuzluk aldı. Bu kafir ahlakıdır. İstikametimiz gitti, Eylü büyülü yaşama, inhiraflar içinde bulunmak geldi onun yerini aldı. İstikamet İslam hayatıdır. İnhiraf içinde yaşamak ise kafir hayatıdır. Demek ki kafir hayatı memleketimiz işgal etti. Biz Allah korkusunu terk ettik, Allah başkalarından korkuttu. Başkalarından korkma kafire ait bir huydur. Kafir Allah'tan başkasından korkar. Binanaley kafire ait bir huy geldi memleketimizi, geldi ailemizin içine girdi ailemizi, geldi kalbimize girdi kalbimizi, işgal etti verdi. İsterse yabancı ordular gelip işgal etmesinler, memleket kendi kendine işgal edilmiş oldu. Biz bilerek dünya hayatını ahirete ve Allah'a tercih ettiğimizden ötürü Allah bizim gözümüzün önünde dünyamızı elin, elimizden aldı, bereketsizlik verdi, israf verdi, bir milleti perişan etti. Her gün fiyatları yükseltti, her gün bizi başka milletlere dilenci haline getirdi. Karadaki şeyler artık kafi gelmez hale gelince, yıldızlarda pazar kurma, yıldızlarda pazarlık yapma, yıldızlarla alışveriş yapma sevdasına tutulduk. Başka milletler alakasını kesince, nazarlarımızı denizlerin dibinde gezdirmeye başladık. Ne olacak insanlığın akıbeti diye endişe içine düştük, endişe dur olduk. Bütün bunlar İslam adına terk ettiğimiz şeylerin bize kazandırdığı şeylerdir. Bütün bunları yeniden arkaya atma ve İslam adına kazanacağımız şeyleri kazanma marifeti ilahi ile başlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam marifeti ile gelişir. Haşte imanla neşhü nema bulur. Kitaplara inanmakla meyve verir Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona sahip çıkan cemaatin dünyasını da ukbasını da mes'ud eder. Allah hasiret dünya ve ahire olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Dünyada da ukbada da bizleri mes'ud ve bahtiyar eylesin. Lüzum hissedersem önümüzdeki derste bu ustakine bir şeyler arz ederim inşallah. Gönlüme göre lüzum hissetmezsem, daha fazla zayid sayarsam, önümüzdeki derste inşallah küfre ve dalalete götürücü sebepleri takdim edip, sonra küfürden ve dalaletten çıkma yollarını hep beraber mütaale ederiz inşallah. Cenab-ı Hak samimiyet, hüsnüniyet ve ihlasla söylemeye, samimiyet ve hüsnüniyetle dinlemeye, Bizleri muvaffak kılsın. Kalplerde hüsnü kabul, görmeme, perişaniyetine uğrayan ifadeleri de Cenab-ı Hak o perişaniyetten bana ihlas vermek, samiyet vermek suretiyle kurtarsın inşallah. Sizin iyi dinleyemeyiş, anlayamayışınızı Allah şahit nefsime veriyorum. Çünkü samimi olamıyoruz, samimi olamadım şimdiye kadar da. Cenab-ı Hak bir gün samimiyet verirse belki bir gün verir, iyi dilersen verir, samimi olduğun gün konuştuğun zaman göreceksiniz onu, gönüllerde tesir olacaktır. Bana vermezse bir gün bir samimi gelecek, size vaaz nasihat edecek, gönlünüze nasıl tesir yaptığını göreceksiniz. Alıcı biraz paslanmış anteni, verici de tamamen paslı ise arada alışveriş olmayacaktır. Ne kadar tonajlı elektrik yüklesen dahi, göndermeci ne kadar yüksek voltajda efendim gönderme yapsa dahi fakat antenler her iki tarafın anteminde de az çok pas bulunduğundan 14 asrın bıraktığı pas hele ve helaket asrı 20. asrın bıraktığı pas mevcudiyetini devam ettirdiği müddetçe net dinlemeye imkan yoktur parazitli haber dinler gibi dinleyeceksiniz gönlünüzde işte ona göre yer yapacaktır bunu çok iyi biliyorum Bununla beraber yine size haber neşrediyorum, haber bülteni gibi. Diyorum ki belki bir gün pası açılır. Gönüllerin pası açılır. İfadenin pası açılır. Lütfeder Allah da Celle Celaluhu, kanayan yaramızın kanını dindirir bize. Lütfeder, merhamet eder. Yoksa ne ben size konuşucu bir insanım, ne de size demeyeyim. Müslüman cemaat, yeryüzündeki bütün Müslümanlar Allah Resuluna muhatap olacak cemaattir.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 أهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره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 صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِ الْكَر۪يمُ Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hakk'ın inayetine, onun lutfuna müstenid olmayan hiçbir şey, yaşama hakkına sahip değildir, devamlı olma hakkına sahip değildir. Yaşama ve devamlılık kazandıran şey, Allah'ın inayeti ve lütfudur. Müminlerin büyük kusurlarından bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın inayetine bir hakkın itimat etmemeleri. Cenab-ı Hakk'ın inayetine itimat etmemenin kötü neticesidir ki, esbaba itimat eder, onu Allah'ın yerine korlar. Kainattaki hadiselere itimat eder, onu Allah'ın yerine korlar, haşa ve kella. İnsanlara itimat ederler, onu Ma'budu mutlakın yerine korlar. Devlete itimad eder, bağına bahçesine itimad eder, Allah'a itimadını bütün kainata dağıtır. Cemaatin perişaniyetine sebebiyet veren hususların mühimlerindendir bu. Elini açıp yalvarıp yakardığın zaman Allah'a öyle itimad ederek yalvaracak yakaracaksın ki, o Allah senin ellerini boş çevirmeyecektir. Kalbinle ondan döndüğün zaman boş dönmeyeceksin. Ellerini yüzüne sürdüğün zaman nursuz sürmeyeceksin. İşte o itimat içinde ellerini Allah'a açacaksın. Allah Resulü tam bir yakın hasıl etmiş olarak Allah'tan isteyin buyuruyor. İçinizde bir yakın, bir kanaatla Allah'a teveccüh edeceksiniz. Bir iş, bir davranış, bir harekette bulunduğunuz zaman tereddütü, Şüpheyi, şekki bir tarafa atacaksınız. Allah'a tam itimat edeceksiniz. Tereddütler, şüpheler insanı münafık yapar. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ula ve la ilaha ulai. Sıkıntı gördüğü zaman yerini değiştiren, mevzi ve mevki değiştiren, refah ve saadet gördüğü zaman orada kalan insan muvaffak olamaz. Asla ve amuvaffak muvaffak olamaz. Sıkıntı anında da, refah-saadet anında da yerinde sebat eden insan, tereddüt etmeyen, Mevla'ya tam itimadı olan insan, muvaffak olur Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Resul-ü Ekrem yağmur gibi başına yağan belalar karşısında, yönünü ve istikametini değiştirseydi, başka çarelere başvursaydı, Allah'a itimadı az sarsılsaydı, Allah Celle Celaluhu kısa zamanda lütfetti o tevfiki, ona yar etmeyecekti. Bugünkü muvaffakiyeti olmayacaktı. Onun muvaffakiyetinin bütün sırrı Allah'a tam hasbi olarak itimat etmesindedir. Hazreti İbrahim'i ateşe attıkları zaman Allah'a itimat etmişti. Melek, ben ateşi dağıtayım diyordu. Öbürü de su bağlayayım diyordu. Bir başkası rüzgar olup, Fırtına tayfun olayım, savurayım etrafa diyordu. Fakat o bütün bunlara karşı Allah haberdar ya, hasbunallahu ve nimel vekil diyordu. Ben Allah'a güvendim dayandım, ona itimat ettim. Çünkü iman itimadı, çünkü iman Allah'a dayanmayı netice verir. İman ettiği halde Allah'a dayanmazsa yalan söylüyor. İç dış ayrılığına düşmüş demektir, İki türlü yaşıyor demektir. O hasbunallahu ve nimel vekil diyordu. Ben Allah'a güvendim dayandım. Onu vekil tayin ettim. Allah ne güzel vekildir benim işimi üzerine aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu itimatla adım adım dikenden tarlaları geçiyor, kandan irinden deryaları geçir geçiyor fakat nazarını asla ve a Allah'tan ayırmıyordu. Sevil mağarasında görüyoruz Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir bütün Kütübü Sitte'de anlatılan bu hicret hadisesini anlatırken orada Allah Resulü'nün yakınına temas eder, Allah Resulü'nün yakınını da anlatır. Vallahi eğer eğilselerdi ayaklarının dibinde bizi göreceklerdi mağarada. Müşrik gözü dönmüş, bütün küfrün kazandırdığı hınçla oraya kadar gelmiş. O kadar geldikten sonra Allah Resulü'nü orada sağ bırakır mı? Ama Allah Celle Celaluhu resulünü himayesine almışsa kılına bile dokunamazlar onun. Vallahi eğer eğilselerdi ayaklarının dibinde bizi göreceklerdi. İşte o esnada Hazreti Ebu Bekir az dahi olsa makamı siddikiyete adeta yakışmayan bir tereddüt geçiriyorsun. Ya görürlerse ya Resul-ü e dokunurlarsa endişesi içine hakim oluyor. Yüzünün hatlarında, çizgilerinde bunu okuyan Allah Resulü o keşfiyle, müşahedeyle, mükaşefe ile çok şeylere muttali olurdu Allah'ın lütfuyla. Onun kalbinde dolaşan şeyleri hissedince ona aynen şöyle dedi. Ma zanneke bi'neyyin ya Ebu Bekr Allahu salisha. Ey Ebu Bekr İki kişi hakkında ne zandasın ki? Üçüncüsü Allah'tır onların. Sen bizi yalnız mı sanıyorsun? Allah bizi himaye ediyor. Vallahu يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah fermanı sübhanesiyle peygamberini koruyacağını vaat ediyor. Ne endişe ediyorsun? Evet Allah Resulü Cenab-ı Hakk'a bir hakkını itimat etti. Gevşeklik göstermedi. Hüzne düşmedi, tasalanmadı. Allah'a inandığı için... Allah da onu yükseltti, gönüllere taht kurdu onun için, onu başlara tac yaptı. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا Müminler gevşeklik göstermeyin, tereddüte düşmeyin, ellerinizi gevşetmeyin. Döndüğünüz Allah kapısında Allah'a itimat ederek devam edin ve sonra hüznede düşmeyin. Mümin iseniz üstümsünüz. Allah'a imanınız var ise üstünsünüz. Allah'a imanınız sizi üstünlerden daha üstün yapacaktır. Evet biz Allah'a iman sayesinde üstünlük kazanacağız. Tıpkı üstünlüğünü kaybedenler Allah'a bu itimat ve imanı terk ettiklerinden kaybettikleri gibi. Çukura hangi yoldan düştülerse o yoldan çıkacaklardır Allah'a itimadı sarsılmış olan kimseler. Cenab-ı Hak itikadımızı sarsmasın, itimadımızı sarsmasın. Ya eyhellazina amenu aminu derken herhalde bizim kulağımızı çekiyor. Ey iman edenler iman edin diyor. Camiye gelenler iman edin diyor. Ey iman edenler iman edin. İmanınızı bir yoklayın. Şöyle kalbinize bir ini verin. Tereddütlerinize bir bakı verin. Onları teşlih masasına bir yatırı verin. Teker teker onların başını bir ezi verin demek gibi bir şeydir bu. İman edene iman edin demek zait gibi gelir. Fakat demek ki arzallara hitap ediyor. Bizim gibi duygusu dumura uğramışlara hitap ediyor. Üzerinden uzun zamanın geçmesi neticesi kalbi kasavet bağlamış kimselere hitap ediyor. Kalbinde ve nasiyesinde paslar hasıl olmuş kimselere hitap ediyor. Evet, Varta'ya düşüren hususlardan bir tanesi de Allah'a itimat etmemedir. Cemaati Müslim'in ona itimat etmediği için sağa sola itimat etme mecburiyetinde kaldı, bir mabudu mutlakı bıraktı, binlerce mevhum ilah arkasından koştu veya koşturuldu. Cenab-ı Hak 600 milyon derbeder olan Müslüman cemaati kendisine itimat, iman izzetiyle aziz eylesin. Evji kemer <Sessizlik> çıkarsın inşallahu Teala. Alla in ahsen al kelam ve abla al nizam. Kelamullahi Melik Aziz Alalam. Kemaan Allahu tebarak ve Teala fil kelam. Ve ıda Qur'an Qur'an fesemole ve ancito lella Kumturhamun. Auzu billahi min al şeytan al rajim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المتبر تعظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي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 ve anı altı tılbaqiyetin on tıl mübşerah ve anı səhhabet ve tabin alaçıar minhu ve alabrar ve selme tesliman kathiran ila yom Allah Allahın kulları ittakullaha ve çok korkun Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Allah adaletle emrediyor, dürüst yaşamakla. İhsanla, Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmakla emrediyor. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. En geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, İslam'ın yükselmesi, yüce olan İslamiyet'in yücelmesi uğrunda en yakın daireden başlayıp, uzak dairelere doğru servetinizi, samanınızı sarf etmekle emrediyor. Ve neha anil Ya'izukum Ahlaksızlığın her çeşidinden gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeçlik yapmanın her çeşidinden İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vasıtasını hat ediyor ta düşünesiniz. Doğru yola gelesiniz, sahili selamete çıka, emn eman içinde cennete dahil olasınız. اَخْرِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا اِلْخَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ